Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.